e, halkı olan Hazreç ve Evs kabilelerinden önce Medine'ye gelen Yahudilerin tabiatından, özlediklerinden ve yaptıkları işlerden bahsettik. Sonra da münafık müşrik konumunda olan ve onların başı olan Abdullah i̇bn gibi insanlardan bahsettik. Yani üç gruba ayrılıyordu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 öğle namazı bir kavmin içerisinde sonra da ikinci namazını Mescid-i Nebevi'de beyt Maktis'e doğru kıldığını söylemiş. 16 ay veya 17 ay kadar Aleyhisselatu Vesselam beyt Maktis'e doğru namaz kılıyor. Sonra bir mescid-i Haram'a doğru uzatıyor, Mescid-i Haram'a doğru namaz kılıyor. Yani 16 ay veya 17 ay geçtikten sonra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 şerri hükümler gelmeye başlıyor. Onlardan biri de Selamun Aleyküm. selam. Onlardan biri de zekat. Zekatın farziyeti. Diğeri de oruç. Hicretin ikinci yılında. Tahrei ben. Hicretin ikinci yılında bunlar farz oluyor. Esasen zekat Mekke döneminde farz oluyor. Ama mutlak anlamda, genel anlamda.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 Oruç, farz kılınıyor. Yani. İşte bu kritik merhalede kardeşlerim Medine hayatının bu kritik merhalesinde Müslümanlar Yahudilerin gizlice kutperestlerle yani müşriklerle anlaştığını onların Müslümanlara karşı planlar programlar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 ne yapmaları gerektiğini ifade eden nasıl hareket etmeleri gerektiğini ifade eden Enfas Suresi'nin ayetleri inmeye başladı. Allah Azze ve Celle şöyle buydu. وَلَا يَحْسَبَنْ مَنْ لَذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler kaçıp kurtulduklarını sanmasınlar. اِنَّهُمْ لَا <يُعْجِزُون> Onlar aciz bırakıcı değiller. Onlar hiçbir şekilde Aciz bırakıcı. Allah Azze ve Celle'yi ve onun bırakıcı değillerdi. وَاَعِدُّ <gülüyor> لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ ve قُوَّةٍ وَمِنْ Onlar için kuvvetten ve at bağlamaktan at bağlayarak gücünü şeyleri hazır edin. Yani savaş için hazırlanın. Cihad için hazırlık yapın. تُرْهِبُونَ <gülüyor> بِهِ Allah ve aduvvakum. Bununla siz kendi düşmanınızı ve Allah'ın düşmanını korkutursunuz. Ve aharine min dunihim. Ve onlardan başka kimseleri de korkutursunuz. Yani bu hazırlıkla, bu şekildeki sizin hareketliliğiniz, savaşa hazırlığınızla hem Allah'ın düşmanlarını, hem kendi düşmanınızı, hem de başka düşmanları. Öyle ki la ta'lemunhum Allahu ya'lemuhum Siz onları bilmezsiniz. O başka diğer düşmanları siz bilemezsiniz. Ancak Allah bilir. Allahu ya'lemuhum Allah bilir. Bunları korkutursun. Ve ma tunfiku min şey'in fi sabilillah yuwafiyekum wa antum la tunzam. Allah yolunda neyi infak ederseniz, neyi harcaarsanız size tam ödenir.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 Aleyhisselatü Vesselam onlarla birlikte, bizatihi bu eğitimlere katılıyor, iştirak ediyor. Onlarla beraber yapıyor. Ve bu hazırlığı, bu gayreti, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, amellerin en yücesi, Allah'a yaklaşılan şeylerin en kutsisi, ibadetlerin en celili, en yücesi olarak adlandırılıyor. Böyle addediyor. Çünkü,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 La tukellu illa nefsak sen ancak kendi nefsinden sorumlusun. Vahru dun muminin müminleri de savaşa kesbiket, yani cihadı kesbiket. Vahru dun muminin. Asallah, ey kufbe esal medine kafiru. O mu ki Allah kafirlerin gücünü kırar, onların gücünü ortadan kaldırır. Wallahu eshedu esen, ve eshedu tankila. Allah ise gücü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 Bu mücadele savaşla olacaktır. Bu mücadele elle olacaktır, dille olacaktır, kalemle olacaktır. Her yerine olacak. Kıyamete kadar bu mücadele devam edecek. Allah Azze ve Celle hak ehlinden olan, batıla karşı savaşanlardan eylesin. İşte bu vahiy, gelen ayetler ilahi emir,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 atıcılıkla olduğunu teşvik ediyor. Bu hususta aleyhisselatu vesselam Müslim'in sahihinde gelen bir hadiste Ukbe bin Amir'den geliyor hadis. Diyor ki ben Resulullah aleyhisselatu vesselam'ın münber, münber üzerindeyken imamların çıktı ya, hutbe okudukları ya münber üzerindeyken ve a'iddu lehum mes min kuvve kuvvetten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 Kilometrelerce öteden hedefleri vurabilen, hesaplamalar yapıp büyük sayiatlar verdiren bir güç başarılı olacak demek. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Atıcılar önemli. Güç atmaktadır. Ok katmak değil mi? Atmak. Bir şeyi fırlatıp atmak. Evet. Onun için çok önemli. Yani müslümanların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 veya uçaktan atma şeklinde oluyor. Bu atmanın birçok seçidi var. O kazanıyor. İşte bugün kafir, deşyar, esat, zalim. Bundan dolayı kazanıyor. Yufardan atarak atma gücü kuvvetli olduğu için de destekledikleri için kazanıyor. Aleyhisselatü vesselam buna işaret ediyor atmaya. Allah Azze ve Celle o zalimleri bitirsin. Amin. Ve mazlumları güçlendirsin inşallah. Neseyinin dua ettiği bir başka hadiste kardeşlerin atın diyor ve binicilik yapın, atın ve binicilik yapın. At, atma binicilikten daha hayırlıdır. Burada da yine genel bir ifade var. Evet. Abdullah ibn Abbas bu ayet kelimelerin tefsirinde torhiguna biri ademullahu ademukum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 Beni Kura'yıza Yahudilerini korkutursunuz." diyor. Bir başka tefsirci, Farisli kimseleri, Paslı kimseleri korkutursunuz. İbn-i Zeyd, bu da çok güzel bir tefsir, o da diyor ki, bununla kastedilen edilen Siz onları bilmezsiniz, Allah bilir. O münafıkları korkutursunuz diyor. Güç kuvvet hazırlayarak. Yani onlar umduklarını bulamaz da. <gülüyor> Bir başka tefsire göre de cinleri korkutursunuz. Çünkü at hazırlamak, at hazırlamak cinlerin korkmasına vesiledir denilmiş. Onun sebebi de cinler atların bulunduğu, atların kişilediği yerlerde barınamıyorlar. Bunu zayıf bir hadise dayandırıyorlar. Hadisler zayıftır bu hususta.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 Müslümanları nişan almayı iyi yapmaya, iyi güzel nişan almaya ve hedefi güzelce isabet ettirmeye teşvik ediyor. Bunun için tabi tedribat yani çalışmak gerekiyor. Tafikat yapmak gerekiyor. Yine Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Abdurrahman İbni Şimames diye bir adam rivayet ediyor. Diyor ki... <gülüyor>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 ...unutmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yani. Ahmet İbn-i Hanbel, Rahmetullah Aleyh'in ettiği bir hadiste... ...diyor ki... Ebu Necih Es-Sülemi, ben Resulullah Aleyhisselatü şöyle derken işittim... Her kim bir oku ulaştırırsa, yani düşmana ulaştırırsa, onun için cennette bir derece vardır. Ve ben diyor o gün, bu sahabi, ben diyor o gün 10 tane oku hedefe ulaştırmıştım diyor. 10 tanesini hedefe ulaştırmıştım. Evet. Yine diyor ki ben işittim şöyle diyordu aleyhissalatü vesselam. Kim Allah yolunda bir oku hedefine atarsa, onun için bir azat edilmiş köle sevabı vardır. Diyor. Azat edilmiş bir kölenin sevabına denktir diyor. Bunlar hep teşvik edici şeyler. Bunlar bu işi iyi yapmanı önemine dikkat çekiyor. Ve sevabına tabii ki. Yine Tirmizli'nin rivayet ettiği bir hadiste aynı ifadeler kim Allah yolunda bir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 düşman tarafına isabet etsin yeter. İsterse o düşmanı yani tam, tam olarak öyle isabet etip öldürsün. İsterse öldürmesin. İsterse hata etsin. Yani e, hedeften sapsın. Düşman tarafına attığın zaman bu hadise göre yine bir köle azadına denk geliyor. Evet. Yani hedefi hedefi tutturmak çok önemli. Onun için de çalışmak gerekiyor. Gayret etmek gerekiyor.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 Allah rızası için, Allah yolunda kullarını düşündüğün zaman bu bitmiştir. Evet. Bu hususta ve Vesselam diyor ki kıyamete kadar hayır, atların böyle perçeminden sarkan, böyle anımlarından sarkan saçları olur ya, kılları, onda bağlıdır diyor. Onda düğümlüdür. Hayır bunda düğümlüdür diyor. Yani biniciliği teşvik ediyor. Aleyhisselatu vesselam. İyi bilmek gerektiğine, o işi güzel yapmak gerektiğine teşvik ediyor. Yine İbn-i rivayet ettiği bir hadiste, develer izzettir diyor. Ehli için. Koyunlar berekettir. Ve hayır ise, kıyamet gününe kadar atların böyle alnından saklan, Saçlarda mak'ud yani bağlıdır, düğümlüdür. Evet. Dördüncü olarak gelen ayetle savaş taktiklerini, çeşitli savaş taktiklerini, hatta deniz savaşçılığını bile teşvik ediyor. Buna aleyhissalatü vesselam bir hadisi işaret ediyor. Açıkça da ifade ediyor. Abdullah ibn Amr'dan rivayet edilen hadiste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 yani bir deniz savaşı, bir deniz gazvesi, on deniz, şey, on kara harbinden daha hayırlıdır diyor aleyhisselatü vesselam. Sahih bir hadis. Evet kardeşlerim, Nebimiz aleyhisselatü vesselam zaman geçmesine rağmen, yıllar, aylar, çağlar geçmesine rağmen ümmetini,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 hac için geldiğinde tavaf yaparken ne yapıyordu? İlk üç şafta ilk üç şafta böyle koşar halde e, sahabelerinin yürümesini sağladı. Değil mi? Bu ne içindi? Bu müşrikler bunları yani Medine'den gelen Müslümanlara veba hastalığı tutmuş bunlar zayıf kalmışlar, perişan olmuşlar dememeleri için onlar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 Seriyes. Bunu komutan tayin ediyor. Hamza radıyallahu anhı. El-Israatü amcası biliyorsunuz. Ve <gülüyor> bu seriye hicretin ilk yılında Ramazan ayında çıkıyor. 30 kadar adam var yanında. Hamza radıyallahu yanında. Hepsi de muhacirlerden. İnsanlar, i̇nsanlardan kimse göndermiyor. ilk etapta. İlk gönderilen seriyelerde, birliklerde Ensardan hiçbir kimseye göndermiyor. Ve beyaz bir sancak alıyorlar ellerine. Evet. O sancağı da, sancağı da Ebu Merset, Kennazir'de Hüseyin alıyor. Sancaklar o. Sonra e, Seyfül Bahr denilen bir mevkiye geliyorlar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 dine yakın bir vali. O tarafa yönlendiriliyor. Sancaktar ise yine beyaz bir sancak. Müstahibni Uthatha İbn Abdül Muttalib. Bu da sancakta. Müşriklerle karşılaşıyorlar. Müşriklerin başında da Ebu Sufyan var. Ebu Sufyan İbn Harb. Onların da 200 kadar adamları var. Birbirleriyle böyle ok atışı yapıyorlar. İbn Kayyim rahmetullahi aleyh diyor ki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 şey, ibn-i var o seriyenin e, içerisindeki, bu da İslam'da ilk oku atan sahabe radıyallahu anh. Hani ok atışıyorlar ya birbirlerine yakın muharebeyle savaşmıyorlar. Sa'd ibn-i anh İslam'da ilk oku atan sahabe oluyor. Sonra da e, her iki grupta birbirlerinin koruyucusuyla birlikte e, koruyucularıyla birlikte birbirlerinden uzaklaşıyorlar.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 El-Müktar El ibn Amr yükleniyor. Bu işe ait bir kervanı ele geçirmek, ona hücum etmek için çıkıyor bu seriye. Ancak <gülüyor> Sa'd ibn-i Ebu Vakkas e, Harrab mevkiini geçmek, geçmemek üzere ahdettiği için öbür tarafa geçmiyor. Kırmızı e, gündüz adamlarını yürütüyor, şey, gece yürütüyor, gündüz e, dinlendiriyor. Sonra böyle böyle beş sabah, sabahlıyorlar. Beş gün oluyor. Ondan sonra bir bakıyorlar ki kervan gitmiş. Hani bugünkü gibi değil tabii. Yani anında telsizle, uyduyla, ondan sonra insansız hava araçlarıyla tespit edilecek bir durum değil. Eğer haber gelirse nerede olduklarına dair, ona göre hareket ediyorlar. ULAK dediğimiz şeylerle, haberleşme araçları veya güvercinle, benzeri şeylere, ne varsa meyahatinde kaçırıyorlar savaşsız olarak, savaştırmak sızın geri dönüyor. Dördüncüsü hicretin ikinci senesinde safer ayında gerçekleşiyor aleyhissalatü vesselam bu savaşa bizzatim kendisi çıkıyor ve sancağı da yine Hamza radıyallahu anh'a veriyor Hamza ibn-i abdülmuttalib'e veriyor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 Lakin orada e, el makhsha ibn Amr ad-Damri, bu e, Damri kabilesinin beni Damri'nin e, reisinden ileri gelenlerden birisi, onlarla anlaşma yapıyorlar, savaşmamak üzere, birbirleriyle savaşmamak üzere e, <gülüyor> ve düşmana birbirlerine karşı düşmana yardım etmek üzere anlaşınca ayrılıyorlar. Ali Serâfi geri dönüyor. İbn-i haber verdiğine göre, aleyhisselatü vesselamın kardeşler, ilk katıldığı gazda Ebva yani bu gazda, sonra Buat gazdesi, sonra da Uşeyra gazdesi, bunlar sırasıyla katılıyor. Burayı da radıyallahu anh, Abdullah ibni burayı da yani, rivayet ettiğine göre, Resulü aleyhisselatü vesselam 16 tane e, gazdeye katılıyor, giriyor. Buraydanın kendisi, Abdullah ile Bureyda'nın kendisi bizatihi bu on altısına da katılıyor. Bir başka rivayetinde aynı sahabenin rivayetinde diyor ki Ali vesselâm on dokuz tane gazze yaptı ve bunlardan sekiz tanesinde bizatihi savaştı diyor. Sekizinde savaşıyor aleyhissalâtu vesselâm. Beşincisi kardeşler Rabi'l-Evvel ayında hicretin ikinci senesi Rabi'l-Evvel ayında gönderilen bir e, dillik. Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şekilde e, kendisi çıkıyor. Muhacir ve Ensarlı. Bu sefer hem e, Muhacir var hem de Ensarlı. 200 kadar sahabiyle birlikte bu vat denen vadiye çıkıyorlar. Yine Kureyş'in bir kervanı var. Ona hücum etmek üzere çıkıyorlar. Kureyş'in başında da Ümeyye İbni Halef var. Müşriklerden. Onlarda yüz kişi ve ellerinde de iki bin tane kadar deve var. Hatta iki bin yüz kadar deve var. Sancağa Sa'd ibn-i yükleniyor, beyaz sancağa Ve Medine'de de yine Sa'd ibn Muaz'ı, en sağdan Sa'd ibn Muaz'ı vekil olarak bırakıyor aleyhissalatü vesselam. Evet.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 Aşağı yukarı hesapladığımıza göre 76 kilometrelik bir mesafe. Oraya kadar çıkıyorlar. Nihayetinde Kureyş'in kervanıyla ile karşılaşamıyorlar. Kureyş'in kervanı geçip gitmiş oluyor. Aleyhisselatü Vesselam geri dönüyor. Altıncısı Yine e, Rabi'ylevval ayında hicretin ikinci senesinde Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığı e, savaşlardan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 Bedir gazdesi olarak isimlendiriliyor. Yani bu adamın peşine çıkılıyor. Oraya kadar Bedir yakınlarına gelindiği için ilk Bedir gazdesi diye isimlendiriliyor. Sonra da tekrar Medine'ye dönüyor. Yedincisi ve sonuncusu inşallah. Cuma'da ahire ayında Cuma'da ahire diye isimlendiriyoruz. ve Vesselam yine Kureyş'e ait bir kervana hücum etmek üzere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 yani İslam'ın her bir yaşantısından hakkıyla örnek almayı ve ona göre hayatımızı düzenlemeyi bize nasip et evet. Ve bizlere hem bu beldemizdeki hem de diğer beldelerdeki Müslümanlara güç, kuvvet ve izzet versin. Bizleri zalimlere, kafirlere, Yahudilere, müşriklere boyun eğdirmesin. Evet. ها ذا والله على صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه la اللهم بحمدك اشهد ان لا اله